الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اقتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله ve khayral hedih, hedih Muhammedin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve şarral umuri muhtesatuhah, ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin zalale. Bucun 25. ders iman derslerindeyiz. 25. ders. İmanı artan sebepleri işledik. 14 tane sebep. Bucun o tablolar vardır. Hani dedik iman tamamlansın diye anlayacağız o tabloları, imanın karelerini. Bu tabloda tamamlansın diye imanımız artacak sebebi sebeplerini bildik. İmanımız artsın diye. Tablonun bir tarafı da nedir? Sebeplerimiz eee imanımız niye eksilir? Onun sebepleri var. Aynen niye artar onun sebepleri vardır. Niye eksilir? sebepleri var. Bu sebepleri de bilelim. Neden? Bilelim. Çünkü içini düşmeli o sebeplerin, işlemelim o sebepleri. İmanımız ne olsun? Artsın. Çünkü bir yandan artırsan, bir yandan da eksil, eksil azaltan sebepleri işlesen ne olur? Olmaz. Ne yapacağız biz? Bir yandan artıracağız, bir yandan onu azaltan sebepleri yok edeceğiz. Tamampoyu biz çıkalım. Çıkmak için iman güc lazım. Güc de yakindir. Yakinde imandır. İman da artmak ister. Benzin ister. Kampayı çıkmak için. Enerji ister. Bu enerjini de nereden alırız? Allah'ın dininden ve onu yaşamaktan. Evet. Şimdi biz imanı eksilten sebepleri arayacağız. Bu aynı zamanda imanı eksiltemiyor sadece. Darbalıyor. Balyozdan gelmişsin bir kolona balyoz vuruyorsun. Sen o kolonu balyozdan yıkamazsın. Ama ne yapıyorsun? Zedeliyorsun. Ne kadar küçük olsa senin balyozun ama vura vura vura vura ne olur? Zedelenir. Damla damla ne olur? Göl olur. Onun için bu biz küçük de olsa imanı zedeleyen meseleleri küçük de olsa bile biz tedbiri elden düşürmemek için işlemememiz lazım. Çünkü ayette geçiyor ki Allah subhanahu aleyhi ve teala diyor ki kim çifri işlese çifir işlese e, pardon cünah işlese o cünah onu sarsa ve ahata bihi khati'atu khati'aları ona sardı. Yani her yandan kalbin oldu bir parça günah işledi. Bu ne olur? Allah korusun o küfür onu sarar. Bu sefer ne olur? İmanı dışarı atar. Biz ne dedik geçen derslerde? Dedik kalp insan oğlunun kalbi bir bir bir şeye eee bir şeyin kapıdır. Bir şeyin eee Bir bir şeyi sadece kapsar. O da nedir? Ya iman, ya küfür. İman girse küfrü dışarı atar. Küfür girse imanı dışarı atar. İçisi bir arada bulunur mu? Bulunmaz. Şimdi dedik ki bütün salih ameller imanın neydir? Basamaklarıdır, parçalarıdır, şubeleridir, mertebeleridir. Bütün küfrü, masiyetler de neyin amelidir? E, neyin parçalarıdır? Küfrün parçalarıdır. Bazen küfür gelmez ama küfrün parçalarını gönderir. Küfür kendisi gelemiyor çünkü orada iman çok salmış. Ne yapıyor? Parçalarını gönderir şeytan vasıtasıyla. Bu sefer o parçalar kalbe girdiği anda ne olur? Yavaş yavaş yavaş yavaş solar kalbi Allah. Biraz önce dediğimiz ayetteki gibi, Rabbü'l alemin dediği gibi ahat bihi hatiatu. Hati'a olur, günahlar kalbi solar. Solarsa Allah korusun o zaman ne olur? İman çaresiz kalır. Yavaş yavaş zayıflar, zayıflar bir noktaya gelir. Artık sahibi gaflete avlanarak ne olur? Şeytanın vasıtasıyla iman dışar atılır. Dışar atılırsa Allah kuruşun insan kفر eder. İşte bu sebeplerimizi işledik. Şimdi imanı eksilten sebepleri mukayet olmamız lazım. Bilmemiz lazım. Nasıl düşmanımızı tanımak savaşı kazanmaktır. Şimdi savaşa çağrı gücü Savaşa çıktın, sadece gücün var yetmez. Bu savaşın yarısını kazanmaktır. O bir yarısını, düşmanını tanımaktır. Düşman nasıl çalışır, silahı nedir, karşındaki sayısı nedir, gücü nedir, planı nedir? Oları bilmek, savaşın yarısını kazanmaktır. Biz de imanımıza arttığı yetmiyoruz. Düşman var burada. Çünkü bir de o düşman şeytan, başı şeytandır. Hazreti Adam'dan, babamız zamanından bir güne kadar bu savaşı bizimle ne yapıyor? Devam ettiriyor. Askeri var, eri var. İns ve cin şeytanlardan bunun adamları var. Bu ne yapar? Bu aynı virüs gibidir. Mikropları salar. Yavaş yavaş kalbe yavaş yavaş gelir. Çünkü Allah subhanehu ta'ya diyor. O düşmanınızdan sakının. Onun adımları var. Adımlarından sakının. Adım gelip sene birden dokunmaz. Sındıra sındıra dokunur. Cünaha birden işletmez. Yavaş yavaş işletin. Onun için planları bilmemiz lazım. Evet. Eee şimdi müellif burada bir bab koymuş. O da imanı eksilten babadır. Oku. Eyüp. İmanın azalmasının sebepleri. İmanı artıran ve geliştiren sebepler olduğu gibi onu azaltan ve zayıflatan sebepler de vardır. Müvahhit bir müslümanın bunlara düşmekten kendisini koruması için bu sebepleri öğrenmesi gerekir. Bu sebeplerden en önemlileri şunlardır. Dini meseleleri ve şer'i bilgileri bilmemek, körü körüne taklit etmek, Evet, bir bir ofyalım, açıklayalım. Şimdi dini meseleleri bilmemek, çoru körü çoruna taklit etmek zaten birbirine bağlıdır. İnsanoğlu dini tam bilmedikçe yani cehaletten insan kendini sakındırmak lazım. Cehalet nedir? Cahil nedir? Çordur. Nasıl bir çor adamı sokak aşan? He? Nasıl gider? Korkak korkacılar kim ona dedi gel buradan git oradan gider. Çünkü çördür, görmüyor. Başkasından bir umut bekler. E cahil de çördür. Cahil insan da çördür. Aynen fark etmez. Başkası çim elinden tutson iinden gider. Çor gibi ne çadır. Neden ne çadır? Çünkü gözü görmüyor. E cahil de bilmiyor. Bu sefer ne oluyor? Ciddi. Bir tane yere de biraz güvendi. Onu ne yapar? O, onun olması olmaz olur. O neyse sağ sağa gider, sol sola gider. E din de öyledir. Sen anazından dini bilsen ne olur? Tak çor çoruna taklide düşmezsin. Çor çoruna onun peşinden gelen faturaları ödemezsin. Cehaletin nedir musibeti? Musibeti dini bilmiyorsun. Bir tane gelir sana diğer işte e, bunun bir mahsuru yoktur. Sen dini bilmiyorsun. Şeriatten de anlamıyorsun. Allah'ı Allah da seviyorsun. Dinini de seviyorsun. Hizmet etmek istiyorsun. Çalışmak da istiyorsun. İbadet etmek da istiyorsun. Ama bilmiyorsun. Başkaları ne anlıyorsa dinle sana aktarıyorlar. Şimdi sen demek ki ayağını nereye basıyorsun? Sağlam bir yere basmıyorsun. İnsan ayağını sağlam bir yere basması için ne yapacak? Zemini araştıracak. Bir bina yapıyorsun, zeminini araştıracaksın. Zeminine göre temele atacaksın. E şimdi biz ayağımızı ne yapacağız? Alim, hangi alimler? Ciddi olanın peşinden gitmemiz lazım. O da bir alimleri bulmak için de ne olur biz dini bilgimiz olması lazım. Ondan dolayı cehalet nedir? Kötü bir şeydir. Cahilin de ilacı nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş. Cahilin ilacı sorudur. Soru nedir? Yani ilimdir. Bir şeyi sorursun öğrenirsin. İşte o sahabe'ler bir savaşta bir sahabe yaralanmış. Gusül abdestine ihtiyaç olmuş sabah namazından önce. İstişare etmiş diğer sahabelere ne yapalım? Oradakiler de ihtiyat etmişler demişler gusül alman lazım. Bak yani suyla gusül büyük gusül abdest alacaksın. O da almış yarası iltihap etmiş sabaha kadar iltihap inmiş köküne işlemiş ölmüş adam. O sahabe orada vefat etmiş. Haber geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Bak şiddetle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet cennet ana çizgisi nedir? Davette "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmeti ve'l mû'izah" Hikmet müvizeyi dan tatlı dilden altan almakla davet yapardı. Bu cenel dizgisidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama şiddet kullanmış. Nerede kullanmış? Kim cahilce Allah'ın adına imza atıyorsa, konuşuyorsa, fetva verirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şiddet kullanmış. Mesela bir sahabe bir kadın bir sahabeye eee dan sormuş bir meseleyi eee talakla ilgili O sahaba başka şekil vermiş. Gelmiş Resulullah'a demiş işte böyle yaptı. Kim dedi sana filan sahaba? Kebebe dedi. Yalan diyor dedi. Şiddettir bu. Şiddetin zirvetidir. Vesaire meselelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şiddet kullandı. Ama sahabi gelmiş. Bir bedevi arabi gelmiş. Çekiyor Resulullah'ın elbisesini. İz bırakıyor. Ya Muhammed ver diyor. Sert sözden. Ama Resulullah imşak davranıyor. Demek ki burada nefsinedir Sabreder ama Allah'ın dininde dikkat etmemiz lazım. İşte o sahabeye fetva verenlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Allah onları kahretsin. Çok şiddetli bir kelimedir bu. Adamı öldürdüler dedi. Sorsaydılar dedi. Cahilin ilacı nedir? Sorudur. İlim öğrenmektir. Onun için insan ilmi öğrenmese vaciptir ilim öğrenmek. Neden vaciptir? Her Müslüman dedi Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedur Resulullah. Yanda bir mus bir çocuk bizim ülkede. Bizim ülkede bir çocuk babası anasından doğmuş ama hidayete varmamış. Babası ailesi nedir? Eee dinle ilgilenmiyor. Sonra şuura vardı. 10 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında basayır. Ne zaman vardı şuura? Ne yapacak? İlk önce onun üzerine görevi nedir? Onun üzerinde görevi İslam'ın şartlerini, imanın rükünlerini olması olmazlığını öğrenmesi lazım. Bu şarttır. Bu insan ne yapar? Neden kurtarır? İşte cehaletten kurtarır, hatadan kurtarır. Bu cehaletten kurtarsak biz sağlam bir ilimle, sağlam bir amel yapsak ne olur? İmanımız artar. Demek ki Hangi kapıyı kapatmamız lazım biz? Cehalet kapısını kapatmamız lazım. Cehalet kör körüne tekride açar seni. Bir tane gelir şirki, şirki gösterir sana ki bizim toplumumuzda bu çoktur. Adam şirk işletiyor sana zannediyorsun Allah'a yakın düşürsün bu tevhiddir. Bid'at işletiyor sana zannediyorsun bu sünnettir Resulullah'a uyuyorsun. Bu nereden oluyor? Cahillikle. Bu dedik nedir? Bir elinde almışsın çuvallarla salih amelleri yuva. Kıyamet günde terazinin önüne geliyorsun. Ne çıkıyor? Boş çıkıyor. Nasıl boş çıktı? Ya ben amel işlemiş. Evet işlemişsin ama Allah'ın emrettiği gibi işlememişsin. Allah emretmiş. Bak Allah Teala bize diyor ki "Resulullah'a salavat getirin. Bir salavat getirsen 10 salavat getirin." Evet, sen salavat getirdin ama sen bir yerde salavat getirdin. Allah Teala emretmemiş o yerde getirmeyi. Sen, subhanallah, Allah emretmiş bu kadar subhanallah, elhamdülillah yeri var. Yen namazdan sonra yeni ya yatmadan önce, sen bunu başka yerde getirdin. En basit bid'at. En basiti. Kıyamat gününde bunlar ne olur? Kabul bulunmaz. Ve bazı at bid'atlere ceza kesilmez. Ama en azından zelal ettiğin nedir? Kabul buyurmaz. Tamam, buna, bunun cezasını vermiyoruz sen, sen yanlış da işlemişsen. Rabbil alemin o neyindendir? Rahmetindendir. Kabul bulma ama senin terazinde bir işe yaramaz o. Ondan dolayı biz cehaletten kurtarmamız lazım. Cehaletten kurtarmak için ne yapacağız? Salih insanların meclislerine, alimlerin meclislerine katılacağız. Bir de kitap okuyacağız. Kitabı da her gece katılacağız. Eh od odun toplayıcı gibi olmayalım. Bir tane edesen gezeler git odun topla ormonda. Eline ne gelirse alır getirir ama sabah kalkarsın, bağırırsın o odunlar hiçbir şeye yaramıyor. Ama gündüz çıksa odun, çodun toplamaya hangi parça iyidir onu getirir. Meşesini getirir, e, cevizini getirir, boluğununu getirir ha? Ama gece eline ne gelirse getirir. İşte biz de çıktık hadi kitap okumayalım. Hangi kitap sağlamdır alimler yazmış doğru söylüyor doğru konuşuyor onu okuyacağız. Evet bücünde her şey diyor ben doğruyum. Ama muhakkak doğru ehli de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Lâ yazal <gülüyor> tâifetun min ümmetî qâimîne alal hak. Alal hak. Bil rivâyet zâhirîn." Yani her zaman ümmetimden bir azınlık da olsa bile bir toplumda Hem yani bir zamanda hem yani bir mekanda orada ne var? Her zaman hak ehli var. Haktan davete jüler. Türkiye'de de var, başka ülkelerde de var, her zaman var elhamdülillah. Bazı ülkede cenellik ehli bid'et, ehli küfür, ehli dalalet üstün gelmiş. Ama içlerinde yine var. Allah seni sevmişse o toplumu tanımaya seni hidayet eder ve yol gösterir. Ondan dolayı Allah bizi sevsin diye önce niyetimizi ne yaparız? Salih kılarız. Ben çıktım yola, hakiki Allah'ın dinini aramaya çıkıyorum. Bak sen nasıl yolunu bulursun. Hiç çaresi yoktur. Muhakkak bulursun yolunu. Onun için cehaleti üzerimizden atmamız nedir? İmanımızı eksiltmeden kurtarırız. Evet, kinci sebeb alalım dinde bir ad çıkarmak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini terk etmek. Evet. Zaten dinde bir ad çıkartmak, Resulullah'ın sünnetini terk etmek. Ne ilakası var diyorlar. İlakası çoktur. Sufyan-ı Tevri, Allah rahmet eylesin, alimlerimizden üçüncü dönem alimleri, tezki olunmuş, atiba-u tabi'in, ne diyor? Diyor, bir ümmet, bir kavm, Bir bid'at işledi, bir sünnetleri yok olur. Yani tabii zay ise otomatiktir, bu yanlış kabul etmez. Çünkü burası mesela diyelim 21 tane parça alıyor. Sen bir tane soksan bir parça çıkmaksız zorundadır. Çaresi yoktur. Bir bid'at işledin, bir sünnet alınır orada. Bu bir sünnettir, hayatın sünnetidir. Bunun hiç çaresi yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün dini Bütün mes e, dini meselelere hepsi noktası konulmuş. Ne diyor Allah Subhanahu taala? Bugün din tamamlandı. Bu İslam dini size razı kılındı. Hangi din tamamlanan din? Hangi din tamamlandı? Resulullah'ın getirdiği din. Elimizde var mı? A'den Z'ye. Fetha, kesre, ütresine kadar elimizde var. Nasıl Kur'an-ı Kerim tahrif olunmamış elimizde var. Resulullah'ın sünneti de elinizde var. Hiç değişilmemiş. Ha bir tanesi diyersen mevzu hadisler var. Zayıf hadisler var. E uyduruk var. E batıl görüşler var. Bak sen diyorsun. Batıl görüşler var, zayıf hadisler var. Nereden bildin? Ya alimler demiş. Elhamdülillah. Demekçe ayırmışlar. Bozuktan iyiyi ne ayırmışlar. Elimizde olan nedir? Sağlamlar var. Kötüler nedir? Ha sen bilmiyorsan o değil yoktur. Biz çok şey bilmiyoruz. Ama alimlerimiz her şeyi biliyorlar. Anlatabildim mi? Resulullah'ın sünneti nedir? Bak kavli. Resulullah bir şeyi söylemişse sünnetidir. Fiil yapmışsa sünnetidir. Bir tane önünde bir amel yapıyor, onu ikrar etmişse bu sünnetidir. Bu üçün ne yapacağız? Sarılacağız. Araştıracağız. Bu üçünde ne var? Yapacağız. Neden uzak olacağız? Neden uzak olacağız? Şimdi bu sünneti yaptıkça biz ne oluyor? İmanımız artıyor. Bunun da bir tersi var. Şimdi şeytan bizim düşmanımız öyle bir şeydir ki uzmandır ki bu konuda. Her şeyin zıddını her sünnetin zıddına bir bid'at icat eder. Neyle icat eder? İnsanlara ilham verir. Fikir verir, akıl verir. Neyle? Nefis vasıtasıyla. Fikirini akıl. Akıl nedir? Akıl şeytanın giriş noktasıdır. Eğer sen teslim olsan, akıldan nefis şeytanın giriş noktasıdır. Aklı sen teslim etsen zaten İblis niye cennetten kovuldu? Aklını kullandı. Allah'ın emrine aklıyla karşı çıktı. Ne dedi? Ben nasıl buna secde yapayım? Allah en emrinde dur secde yapın. Nasıl buna yapayım? Melekler yaptılar. Demediler biz nurdan yaratılmışız. Adem çamurdan yaratılmış. İblis ne dedi? Ben ataştan daha güçlüyüm. Canır nedir ya? Aklını kullandı. Ne oldu? Rahmetten kavuldu. E iblis de aklı biliyor. İblis kendisi darbe yediği için uzman olmuş. Yani şimdi bir insan bir hastalık yakalandı ondan sonra fiçir verebilir o hastalıkta. Yaşamış o hastalığı. İlacım budur filan doktora git. Ben bunu çektim. Sana fiçir verebilirim. İblis de bu konuda insan oğluna fikir veriyor. Buradan darbe yemiş, biliyor nereden darbe yemiş. Nereden Allah'ın gazabına uğrayacaksın, lanetine, rahmetine kavlayacaksın. Orada ne yapıyor? İnsan oğluna da şey veriyor. Fikir veriyor. İşte oradan karşı geliyor. Ne diyor bu sefer? Akıl mantıkla Resulullah'ın sünnetini bırakmak için yerine bir bid'at koyuyor. Şimdi alimler diyorlar ki bütün bid'atleri araştırın Muhakkak bir sünnetin karşısında bir bid'at var. Hem de zıddı. Birçoku zıddıdır. Ana bid'etler sünnetin zıddıdır her zaman. Mesela kabre tapmak, ha? Kabirde tavaf etmek, kabirden medet istemek buna en zıddıdır, tam tevhidin zıddıdır. Bunu kim koymuş? Kim fikir vermiş? İblis. İblis ne vermiş bu konularda fikir vermiş. Şimdi mesela kabre tapmak mesela diyelim bütün camilerin camilerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der kabirden cami bir araya gelmez. Bu İslam'da böyledir. Kabirden cami içisi bir araya gelmez. İçisi bir araya gelmemek için ne olacak? Demek ki içisi bir arada yapılmaz. Biri bulundu biri gidecek. Küfürden iman gibidir. Ama iblis gelmiş ne yapmış? Yavaş yavaş bunu işletmiş. Sındıra sındıra, sındıra sındıra ne olmuş? Gelmiş bizim camilerle kabri şey yapmıştı. İşte bu günahdır. Bu adam yapmış. Salih insandır. Kabrin eee bırak caminin içinde bile, avlusunda, bahçesinde bile olmaz. Gömmüşler bahçesinde kalmış. Bir de öyle iblis bir uyanık ki yanda da yaptırmıyor. Bak bütün camilere baksanız her zaman kabrinin kıblenin önündedir tam sünnete karşı. Yani yanında olsa deriz belki. Ama tam kıblenin önüne getirilmiş. Bazı camilerde kıblenin önünde değilse bu eee bizim e, bizim kabircilerin orada cemallerin takva babından değil, ilim babından değil. Yer yokmuş, müşahit değilmiş, yanlarda yapmışlar. İşte ilhis nedir? Her şeyin her bid'atin yerine göre şeyini yapar. Onun için bir bid'at girdin, bir sünneti terk etmek zorundasın. Çünkü alimler ne dedir ne diyor her zaman bunu söylüyoruz. Alimler ne diyorlar? 24 saat çalışsan 24 saat. Gün 24 saattir, gece gündüz. 24 saat Resulullah'ın sünnetlerini bir liste yapsan hepsini yerine getireyim. Ha? 24 saate yetmez. Çünkü sünnetler çoktur, çeşitleri var. Birini yapsan yeter. Mesela bir meselde bazen 10 var, bazen 2 var, bazen 20 var. Aynı şeyde sünnet, aynı yine mekânda, aynı zamanda, aynı sünnet. Sen birini yapsan yeter. E sen çok salih amel istiyorsan 20'sini yap, 3'ünü yap, 4'ünü yap, 50 takvaysan 10'unu yap. Ama bunları hepsini bir liste yapsan 24 saatin yetmez. O zaman bir daha ne gerek var? Bizim için gerek yoktur ama kime göre gerek var? İblise göre gerek var. Çünkü iblis bizimle ateşe ne çekecekse kendisiyle çadır onun iç. Onu için bid'at nedir arkadaşlar? Bid'at sünneti söndürür. Sünnet imanı sönse iman azalır. Bid'at işlesen imanın ne olur? Azalır. Neyin artar kalbinde? Allah'a karşı masiyeler çifrin çökü salınır. Bid'at nedir? Alimlerimiz tanımlamışlar. Çifra bir postadır demişler. Çifra postadır. Kosta çıkartıyorsun. Bir mektup gönderiyorsun. Yani kifrün birinci basamağıdır bid'at. Dinde olmadığı bir şeyi sen aklınla sokuyorsun. Hatta İmam Malik ne demiş? Demiş kim iddia etse bir bid'at iddia etse bu güzeldir dese dinde bu olur bu güzeldir. Akıl mantık bunu kabul ediyor. Anlamı geliyor Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem hıyanetle suçluyor. Hıyanet nedir? Yani Resul'a bir şey gizlemiş. O akıl mantıkla bulmuş. Evet. Akıl mantığıyla bulmuş onu. Kimin ilhamıyla, kimin yol göstericiliğiyle iblisin şeytan. Ondan dolayı biz bid'etlerden kendimizi sakındırırız. Neden sakındırırız bid'etlerden? Hatta eee sünnetlerimiz artsın. Çünkü bu öyle dengelidir. Bunu bastırsın o artar. O bassa o kakar. Kalp öyleydi. Hiç çaresi yoktu. İmanı koyunun kalbe, maksiyetler çıkar dışarıya. Onun için namaz imanın zirvetidir, dinin sembolüdür. Namaz ayet ne diyor? Tenha anil fuhşai vel münker. Namaz kılsa fuhşa fahiş meseleleri, fuhşiat. Aşırı aşırı atan meseleleri, münker nedir? Maksiyetler bütün kötü şeylerini yapar, nehyedir. Eş wağad Allahu Teala'nın karşısında duruyorsan hele camide cemaatle dursan hiçbir günah işleyebilir misin? Bilir misin? İmkanı yoktur. Ha onu gösterişsin riyaç yapıyorsan o zaman olur. Ama Allah rızası için yapıyorsan ne olur? Olmaz. Onun için salih ameller, sünnetler bid'atleri artar. Bid'at kötü bir şeydir. Çok kötü bir şeydir bid'at. Çifra postadır Allah korusun. Bid'atin de çeşidi meşhidi yoktur. Bitaat bid'at. Kullu bid'atin dalalattir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bid'atler bu hadis apaçottur. Bütün bid'atler nedir? Dalalattir. Bid'at ne nedir? Resulullah'ın diğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadislerde şöyle diyor. Her amel yaptın bizim emrimiz yoksa onlar düttür. Bu bid'attir işte. Yani ben ben şimdi bir ibadet yapıyorum. Ha kendinden de bir şey çıkartmıyorum. Mevcut Şünnetlerden bir ibadet uydurulması, uydururum, ortaya çıkartıyorum. Bu bid'at. Evet, bunu da işte sahn olur. İmanımız zayıf olur. Şeytan cilîş bulur. O zaman bu deliği kapatmamız lazım. Evet. 3. sebep. Dalalete götüren heva ve bid'at ehlinin imamlarına uymak. Evet, bu nedir? Şimdi dalalet ehli var. Bir de hak ehli var. Bu savaş dedik nereden başladı? Cennetten başladı. Kimiyle başladı? Babamızla iblis. İblis aklını, mantıkını yürüttü. Ne oldu? Dalalet ehli oldu. Dalalet nedir? Yolunu kaybetti. İblis eskiden sırat-ı müstakim üzerineydir. Ne kadar aklını kullanmamıştı. Öyle sırat-ı müstakim üzerineydi ki bir cindir iblis. Ama Allah subhanehu ve teala onu melek seviyesine bile meleklerden cennete giriyor. Ama aklını kullandı ne oldu? Dalalet ehli oldu. Dalalet nedir? Yolunu kaybeden. Dal yani yolunu kaybetmiş. Ahli zalale nedir? Yani yolunu kaybetmiş, araştırıyor. Bir sahraya çıkmışsın yani bir ormana girmişsin, ormandan çıkamıyorsun. Yani sahradan yolunu bulamıyorsun. Bu nedir? Bu diğeri de dal olmuş. Kaybetmiş yani yolunu. Şeytan yolunu kaybetti. Sirat-ı Muş'ta kimden çıktı? Nasıl sahrada otobondan çıksan kaybedersin? Şeytan kaybetti ne oldu? Ehl-i Delaletin imamı oldu. Sonra ne yaptı? Vazgeçti mi? Geçmedi. Ben yandım. Atrafımı da yakacağım dedi. Ne yaptı? Bu sefer e, Hazreti Adem'e vasfese yaptı. Hatta Hazreti Adem o vesvesesi işledi ne yaptı Hazreti Adem Allah'ın emrini uludu. Ne yaptı hata işledi. Hatana idir Allah'ın emrinde o ağaçtan yeme yedi. O meyveden yedi. Hazreti Adem de cezasını aldı. Ama Allah Teala Hazreti Adem affetti. Çünkü Hazreti Adem akıl mantık kur, kullanmadı. Ne oldu? Nisyana geldi. Unut unutkanlığa geldi. Ondan sonra farkına vardı, tövbe etti, Allah'a fetti ama ceza Herçiniz dediği de dedi, enersiniz aşağına bazı kumli bazı adu siz knez bilir bilmez ve bütün sülaleleriniz birbirinize düşman olur kıyamete kadar. Bu savaş başladı. O zaman ehli hakkın imamı kimdir? Hazret Adem dedi. Ondan sonra peygamberler, sonra son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sonra onun ashabı, sonra tabiîn, etbâu't-tabîn, gördü imam bugüne kadar imamlar olan çizgisinde giden ehli İslam, ehli ilim Bunlar nedir? E immetul huda. Huda hidayet yolunun imamları. Bayrakları ilk sancak kimin elindedir? Hazret Adem. Ondan sonra bütün peygamberler. Ondan sonra bize geldi. E immetid dalale kimdir? Hı? İblis. İblis'ten sonra şeyatin el cin ve ins. İns ve cin şeytanlar var. Bunlar nedir? E immetul dalale. Ehli Bunlara aynen zamanda ne söylenir? Ehlil ehvai vel bid'a Hava ehli. Hava nedir? Nefis. Havasına uyan. Yani benim aklıma ne geldi? Esti onu yapacağım. Ben akıl mantık yürütene. Ehli hava her zaman ehli bid'at olur. Bunun çaresi yoktur. Kişi birbirine bağlıdır. Ayrılmazlar. Çünkü hava nefsime ne gelir? Bu benim hoşuma gitti. O zaman bir şey uydurur. Ne oldu? Bid'at ehli oldu. Onun için biz bunlardan uzağa duracağız. Kim peşinde gideceğiz? Hazret Adem'in peşinde. Çünkü bütün peygamberlerin babasıdır. O bütün insanlığın neyidir? Babasıdır. Onun peşinde gideceğiz. Onun yolu nedir? Sırat-ı mustakim. Yolu nedir? İslam yoludur. Onun son insanlığın için kaldırdı? Son peygamber. Bizim Nebimiz. O da apaçiktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi hadiste? Teraktukum ala mihcetin beyda. Sizi bir alana koydum bambaş. Bu masanın üzeri nasıl bambaş? Bu eşyaları kaldır. Bambaş. Hiç gizlenen bir şey var yoktur. Leyluhu ka nahar. <gülüyor> gecesi gündüzü gibidir. Ha diyemezsin ben geceydir geldim bir şey görmedim masanın üzerinde. Hayır gecesi de gündüzü de aynıdır, aydınlıktır. La yaziğu anha illa halik. Ondan sadece bu yoldan, bu alandan kim çıkar illa helake uğrayanlar. Ne kadar bu alanın içindesin? Sen ne yaparsın? Kurtul kurtulursun. Kurtulmuşsun. Bundan sadece helake gidenler çıkar. Kim gider bununla? İşte e immetü dalale olara uyan, ehli bidate uyan bu şeyden mahacetil beyda tençer. İslam dini Resulullah'ın sünneti nedir? Bambazdır. Bir çahıt bamba beyaz yaprak üzerine bir nokta koyursan olur. Bu bir nokta simsiyah bozmuş bu çahdı deriz işte sünnet bamba yazdık. Bir bid'at olsa içinde ne olur? Bozulur. Çürünür. Gizlenir mi? Gizlenmez. Bizim İslam dinimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bamba yazdır. Ondan dolayı e immetul huda'nı tutacağız e immetul dalaldan uzak olacağız. Nasıl biliriz e immetul dalal e immetul huda? Nasıl bunlar ayırt ederiz? E immetul huda sırat-ı müstakim üzerinde olur. Allah'ın evliyaullahları olur. Bunlarda da nedir ehli elimdir. Bugün de bunlar var. Nasıl biliriz bunu? Çok zor değil. Allah nasıl bize rahmeti gereği peygamberler göndermiş. Bu tarlada, İmran tarlasında başımızı boş bırakmamış. Bugün de o peygamberlerin varisleri var yer üzerinde. Bizim başımız boş değil. Hiç kimse demesin bir İslam aleminde benim başım boştu. Muhakkak Allah Teala bir yerde İslamiyet girmişse o yerde de ehli elim var. Ne yaparlar? Ellerimizi tutarlar. Sonra sonra insan ne yapar? Eskilerine derdiler Hacı gider. Hacı bilmiyorsun yolunu. Çok uzaktır. Eskiden deveyle gidermişler. Çay ile 3 ayda. Sonra sonra, sonra Bağdat bulunur. Bağdat bulunur. Hacı ararsın, Mecce'ye varırsın sonra sonra. Anlatabildim mi? Sonra sonra da ilmi bulabilir. Onun için onun da bulması kolaydır. Ehli dalaleti nasıl fark ederiz? Ehli dalaletin fark ederiz, ehli ilmin her zaman tersinedir. Zaten hakkı buldun, batıl ortaya çıkar. Çünkü hak apaçıktır. Batıl nedir? Şeydir, eee zayıftır, muallaktadır, sallantıdadır. sallantıdadır. Sen onun kokusundan bile anlarsın. Kalbinde iman nuru oldu batıldan hakkı Ayırt edersin. Bu Allah'ın bir iman nürüdür. Onu da fark edersin. Yeter ki senden olsun Allah-u Teala'ya kadar sıdık olsun, niyet olsun, karşılık olsun. Evet. Dördüncüye gelelim. Hevalara, şehvet ve şüphelere tabi olmak. Evet. Hava dedik nedir? Hava nedir? Nefis. Nefis. Hava nefistir. Nefis nedir? Şeytanın giriş noktasıdır. Buna tabi olmayacağız. Çünkü şeytan insan oğluna dediği hiçbir yerden giremez. Nereden girer? Nefisten. Nefisten nereye vurur? Akla. Akla girdi seni işini bitirir. Demek ki nefis bizim mikroba açılan bir kapıdır. Bunu kapatacağız. Nasıl elin bir yara oldu? Hemen kapatmak zorundasın. Yoksa niye kapatıyoruz? Niye gidip hemen en azından olsa gel bir yara bandı alıyoruz. Biraz fazla oldu doktora gidiyorsun. Niye? Çünkü korkuyorsun hayatına mal olur. İltihap olur. Ha? İşler bunun sonu gelmez. Ne yapıyorsun? Hemen tedbir alıyorsun. İşte nefis de senin hayatına mal olur. Ebedi hayatını yok edersen. Ebedi cennet saadeti senin için yok edendir. O nefsi ne yapacaksın? Kapsını kapatacaksın. O nefsin başını boş koydun seni ateşe götürür. Ne yapacaksın? O resmin nasıl atın o şeyi elindedir her zaman. İpi var ya atın çekiyorsun. Ne diyorlar ona Türkçe? Yular, yular. Yular. Yular. Yular. yular, yular atın yular. He, onu çekiyorsun. Yular diyorlar. Yular. Yuları nasıl çekiyorsun? Ata hakimiyeti var. Onu çekersen at serbest gidiyor. Onu çekeceksin. Her zaman elinde olacak. Nefisin şeyini bırakmayacaksın ipini. Her zaman elimde olacak. Çünkü bıraktın seni şeytana götürür. O ona odaklanmış. Allah subhanehu ve teala nefis çift elin var. Bir nefis şehvet her istediğini yapandır. Bu mezmumdur. Şeytanın tabi olandır. Bir de nefsü levvâna var. Allah teala ona yemin içiyor ki ayette. O da nedir? Hatayı yapar, farkına varar. Kendini sorguya çekendir. Bizim nefsimiz lavvamı olması lazım. O zaman havaya uymayacağız. Hava nedir? Nefis. Nefis nester her zaman kötülük üstü. Çünkü şeytanın yuvasıdır. Ne yapacağız nefse? Nefsi dinin dinlen, Allah'ın emriyle ta'dib edeceğiz. Hizani edeceğiz. Allah'ın emriyle uyduracağız nefsi. Hiç mırın kırın etmesin. Bıraksan biraz mırın kırın etsene yapar. Seni götürü çötünüğa. Hiç önün alacaksın. Hiçbir kapıyı daldalama. İnan ki biraz kapıyatsan aynen nasıl eskiden derler. Eee kimyasal vurarken pencereleri sağlam kapayın, kolibandı çekin. Aynen böyle bir şeydir. Tam kapatacaksın. Kolibandı değil. Yapıştırıcı süreceksin. Hiç bile bir şey akıntı, sızıntı olmasın. Nefsinin biraz sızıntısı inan insanın yavaş yavaş şüpheye atılır. Şeytanın adımlarıdır işte o. Yavaş yavaş, şavaş şavaş seni götürür. Şeytan gelip bir kadınla otursan, demezsen bunuyla, eee cel e, en kötü günaha düş. Demezsene. Önce diğer yabı Müslümandır, yardımda bulun. Ondan sonra git elinden tut işte bu düşür. Ondan sonra git davete yap onu. Davet yap onu. Ondan sonra ne olur? Yavaş yavaş, şavaş şavaş, şavaş şavaş Allah kulusun fitneye düşer. Bugün de duyuyoruz çok müslüman kardeşlerimiz internet vasıtasıyla fitneye düşüyorlar. İşte kadınlar soru soruyorlar, bilmem ne yapıyor. Onun için ben kadınla kadın meselesinde soruyu kapatmışım. Sorun var ise bir tane vasıtasıyla sorayım yazılı sor. Çünkü kadın fitnedir. Kapatacaksın. Nereden kapı gelip kapatacaksın? Ama biz duyuyoruz. Düşenler var. Neden oluyor bu? İşte nefis zayıftır. Bende mi bu arkadaş namaz kılmıyor? Hayır, namaz kılan var. Zaten namaz kılmayan şeytan ona ulaşmaz. Bu maldır. Şeytanın motoru nedir? Kaçanı tut, kalan maldır. Kim kalmış? Ehl-i füsuk onun malıdır. Zaten nereye gidecek? Onunla cehennemdedir. Kimi kimi yakalayacak? İşte bizim gibi insanlar. Bizden ne koparsa çakardı onun için. Onun için dikkat etmemiz lazım. Ondan sonra nefis ne yapar? Nefis iki ş şey yol açar. Bununla bizim evimizi yıkar. İki tane. Biri şehvet, biri şüphe. Şehvet nedir dediğince nefistir. Nefsin en büyük gücü nedir insanoğlu için? Erkekten kadın, kadın tın erkek. Sonra mal. Oradan harama gidersin. Mal hatri için yalan söylersin, hırsızlık yaparsın, vesaire. Üçüncü nedir? Şöhret. Bunun için de insan yalan da söyler, mal da çalar, her şey yapar. Buna yol açar nefis. Bunlar nedir? Hepsi cehennemden, cehenneme götüren, cennetten uzak tutandır. Sonra nedir şüpheler? Bak şüpheler insanın en evnihan şüphettir. Nefisten girer, akılda yerleşir. Şüphet. Şeytan sana gelmez demez, şirk koş. O bilirsen şirk koşamazsın. Ama şüphe teter için. O şüphede sen biraz yer tanındın hela ayağını bastı bir ayağının bulacak yeri kaldı. Senin aklında ne yapar? Ondan sonra başla. Nefesi uzundur. Deme şüphet ben bana işlemedi. Hayır işler. Bak İbnül Kayyim rahimeullah diyor ki bir kadına baksan şehvetle böyle bir bakış, böyle saniyeler. Onu 3 gün istiğfar etsen kalbinden kolayca çıkmaz. Hepimiz bunu yaşamışız biliyoruz. Çünkü bu şehvet çok pis meseledir. Şüphet ondan daha barbarattır. Şeytan gelir sana bir şüphe. Onuca ehli bid'at, ehli şübhat, selef aleminde bir bir ka kaidedir alimlerin yanında. Nedir? Ehli şübhetten ne otururuz, ne tartışırız. Hatte demişler kulaklarımızı tıkarız onların şübhetlerini duymayalım diye. Ondan dolayı Hasan-ı Basri'den ilk mutezileler ayırırken kendi telebeleri. Hasan-ı Basri kim? Tabi'i. He? Tabi'i. Ne, ne demiş? Onun da süt e, şey süt annası Resulullah'ın bir hanımının birisidir. Şu anda aklıma gelmedi hangisidir? Ne yapmış? Hasan-ı Basri'ye diyor ki iki tane mutezile geliyor. Mutezile nedir? Akıl mantık. İblisin bir nevi neleri iblisin bir nev'i şeyi silahlı. Eee telebeleri. Ne diyor ona? Diyor ki Oturalım ya imam selam veriyor da bir şey soracağız. Dur hayır sormayın.uğraşırlar hiçbir şey bütün kapıları kapatır. En sonda diyorlar ya imam diyorlar biz sadece oturup senden Aleykümselam. Senden oturup bir şey soracağız. Hayır diyor. En sonunda diyorlar bir şey yapmayacağız ya imam. Sadece oturup sana bir ayet okuyacağız. Dinle bizi. Hayır diyor. Siz otursanız ben kalkarım. Çünkü o ayeti okumakları Allah rızası için değil. O ayeti okuyorlar. Bir başlangıç ondan sonra peşine giriyor. Onun için imam, onlar telebeleri zaten. İmam onlardan korkmuyor. Ama neden? Bu bizim için bir matottur. Şübhetlere kapıları kapatacağız. Çünkü tam alim olmasan O şüpheler insanı da işler. Neden? Çünkü gizli düşman var. Bizim gizli düşmanımız biz müşkület tronu görmüyoruz. O bizi görüyor. Ondan dolayı gizli gizli ne yapar? Bize işler. Onun için şüphelerin kapsamını kapatacağız. Neden? İmanımız zayıf olmasın. Çünkü şüphelerle amel ettik imanımız zayıf olur. İmanımız zayıf oldu Allah korusun yavaş yavaş yavaş yavaş iman zayıf oldukça biter. Yerine ne gelir? Yerinde doldur iman olmasa ne dolar çifir dolar. Evet. Diğer sebebi cennetlikleri yani kafirleri, müşrikleri ve Allah'a isyan edenleri örnek almak. Evet. El-İktidâ yani onları örnek almak. Kafirleri, müşrikleri, masiyet ehlini örnek almak. Halbuki bizim imanımız artmak için kime örnek alacağız dedik? Resulullah'ı, peygamberleri Salih insanları, ashabı. Neden? Bunlar bize örnektir. Allah subhanehu ve teala ne diyor ayeti kerimede? وَلَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Sizin için Resulullah'ta en güzel örnek var. En güzel örnek sizin için Resulullah'tır. Bakın ona, onun peşinde gidin. Ondan sonra ashabtır. Onun için biz dedik imanın en artması istersen siyer oku. Sahabenin hayatını oku. İbadatlarını oku. Ne olur? İmanın artar. Bunun tersi nedir? Ehl-i küfür, ehl-i bid'at, ehl-i şirk, ehl-i masiyetin hayatlarına bakma. Yani şimdi bir günde mesela sen oturup bir Türk dizisine bakıyorsun. Bu nedir Türk dizisi? Ehl-i küfürü, ehl-i bid'ati, ehl-i masiyetine yapmış, seni örnek olarak gösteriyor. E o diziye baktıktan sonra senin imanın ne olur? Azalır çünkü o dizide sana bir şey faydası olan bir şey yoktur. Tam tersine sana zarar olan var. İşte alçık kadın var. İşte o kadın o kadın o kadının kocasıyla sevişiyor. O kadın o kadının şey yapıyor. Bu kadın e, budur dizilerimiz maalesef. İşte bunları ne yapmak örnek göstermektir. Bugün de bizim genç kızlarımızın, genç cenz oğul, gençlerin örnekleri çimdir. Sahaba mı? Falan alim mi? Hayır, çimdir. Ya filan artisttir, yan filan şarkıcıdır, yan filan futbolcudur. E bunları örnek alan ne olur? Bunları örnek olan vay haline. Çünkü onlar sana güzel şey göstermiyorlar. Ahiretlik güzel şey göstermiyorlar sana. Ne gösteriyorlar? Dalalık ehlinin. Biz ne dedik? Şeytanın askerleri var. Cin görürüz onları biz. Onlar vesvese yaparlar. Bir de ins var örnek olarak, canlı olarak gözümüz önünde. Buradan vasvasa gözüm önde de görür bir şey olmaz. Bunlar da eşliler ne olur? Akıntıya kapılıp gideriz. Kendimizi nerede buluruz? Cehennemin kapsamında. Dönüş var mı? Allah kursun yoktur. Ondan dolayı delalet ehlini örnek almak insan ne yapar? İmanını zayıflatır. Biz ne yapacağız? Önceden biz arkadaşlar bu dizileri evden kaldıracağız. Televizyon dizileri bu günde en kötü şeydir. Çünkü öyle sinsidir ki her Müslüman evinde var. Taktırmadan da işletiyor bizi. Yok bize bir şey olmaz canım. Biz davacıyız. Biz tevhid biliriz. E, biz Allah korkusu var. Bize işlemez ama oturmuşsun doyasına bakıyorsun. Açık kodun var. İçinde işliyorlar. Genç sarılışı sar eee kadim erkeğe sarılıyor. Sen de oturmuşsun hanının kızlarına bakıyorsunuz. Bir nevi nedir bu? Bunun adı var. Resulullah koymuş bunu. De yüsür, de yüs nedir? Resulullah diyorlar, de yüs cennet. Resulullah diyor, de yüs cennete girmez. De yüs kimdir ya Resulullah? Dür nedir? Şerefine, namusuna kıskanmaz. Eşe şer değil. Sen insan eee akrabasını görsün fahişe üzerinde. Fahişenin çeşitleri var. İşte bu konuları biz dikkat etmemiz lazım, işlemememiz lazım. İmanımızın ölçüsü artçı. Bu televizyonlar, bu diziler arkadaşlar ne kadar evde var ise kimse imanın eee yükselpesinden bahsetmez. İmkan yoktu. Eulia Allah hossan kurtaramazsın. Çünkü bak imam ne demiş? Şüphetten kulağını bile tıkayırmış. Kendi talebesinin. E sen gözünü, halini, ahvalini nasıl bu dizilerden tıkarsın? Bir de öyle diziler işliyor ki bu televizyon öyle bir şeytani meseledir ki küçücük Bakıyorsun. 1 metre değil ama içindeki insanlar hepsi 20 semtindeyim ama öyle bakıyorsun ki insanlara sanki onlardan yaşıyorsun. İster istemez insanı etkiliyor. E bir de bağımlılık yapıyor. Benden sormayın. Gidin her çeşit evinde hanımları diziye bakıyorsa onlardan sorsun. Bak diziyi saat ve saat bekliyorlar. Dizileri. Bu ne alışkanlık yapıyor. İşte bu ne ölür iman zayıf ediyor. İman zayıf ediyor. Ha namazın kalıyor, kalıyor ama nedir? Aynen o dosya gibi gönderiyorsun ibelden ama dosya varıyor, içinde bir şey çıkmıyor. Kıyamet gününde geliriz, bakarız, çuvallarla amel var ama çuvalın içi boş. Amel çuvalı var ama içi boş. E biz namaz kılmışız, amel de içtenmişiz ama içi boştur. Çokumuz namazın içinde e, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Yeni dizileri çözüyoruz. Yani baş sokakta ki meseleleri çözüyoruz maalesef. Evet. İslam düşmanlarından berî olduğunu ve onlarla dost olmadığını ortaya koyamamak. Evet kardeşler bu çok önemli meseledir. Bu itikadın özüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için gönderilmiş. Nedir bu da? Kâfirlerden berî gelmek. Bu bir ibadettir. En ibadetim de zirvesinde bir meseledir. Bu itikadımızdan bir parçadır. Dost ve düşman. Vela vel bara. Bu bir terimdir. Bu itikattan bir esastır. O da nedir? Musulmanları sevmek, onları kardeş etmek, onları da herde, şerde, eyde, kötüde bulunmak. Anlatabildim mi? Diğerin, diğeri de kafirleri sevmemek, buz, buz etmek, onlardan hiçbir şekilde bulunmamak. E şimdi sen Bunu canlandırmasan ne olur? İmanın zayıfı olur. Sen musulmanları sevmesen ne olur? İmanın zayıfı olur. Kafirleri sevsen ne olur? İmanın zayıfı olur. Asıl nedir? Asıl ben musulmanları seveceğim ki imanım artsın. Kafirleri buhz edemem imanım artar. E kafirleri buhz edemem ne olur? İmanı zayıf olur. Ha adamlar musulmanları da buhz etmiyor ama kafirleri de etmiyor. Bu da yanlış. Neden? Çünkü bu zamanla İmanı biter. Kafiri biz niye buğz ediyoruz? Belki o kafir bizim babamız olur, kardeşimiz olur, amcamız olur, akrabamız olur, memleketimiz olur. Neden buğz ediyoruz onu? Biz buğz etmiyoruz ki kendi şahsi bu, bu adamı sevmiyorum diye. Benim bunaydan kan davam var, kinim var. Hayır. Biz bunu buğz ediyoruz ki Allah emretmiş bunu buğz eder. Çünkü bu Allah'ın düşmanıdır kafir. Neden? Allah'ın istediği gibi olmayan bir kuldur. Onu buhzu etmemiz lazım. Bu bir ibadettir. Bu tevhidin gereğidir. La ilaha illallah. İki şıktır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka Allah ve sonra kim gelir? Muminler gelir. Allah ve Allah'ın evliya dostu ve evliyaullahlar. Bunlar nedir? Bunlar bir parçadır. İllallah bunlardan da başka, bunlardan da kabul olunmaz kâfirleri biz boz edeceğiz bu ibadati yaşayacağız ki imanımız artsın. Yoksa ben kâfire hoşgörü göstersem, yani böyle baksam, hoşnut olsam ondan ne olur? İmanım zayıf olur. Ha ben boz ederim. Ama o din ben kâfiri tutum sokakta illa lazer veririm. Hayır bu yerine göre olur yerine göre olmaz. Kim muharib ise bizimle savaş yapıyorsa onunla savaş olur. Ama kafir nedir? Musulman toplumunda da vardır. Sahabe toplumunda da vardır. Resulullah'ın konşusu Yahudi de vardır. Resulullah ona alışveriş de yapıyordu. Borç alıp borç da veriyordu. Ama o nedir? Musalim Yahudidir. Bir günde bizim toplumda da var. Adam sert değil Musulman olsun. Musalimdir. İslam ülkesinde olsun yaşıyor, cizyesin veriyor. Bir mahsuru yoktur. Ama kim savaş atmış biz onu buğz ederiz. O musalimi de zerel vermeliz. Hoş görünürüz onu. Belki İslam'a davet etmez babını. Onun dinini buğz ederiz. Kendisini değil. Yaptığı fiili buğz ederiz. Kendisini değil. Kendisi dinini savunuyorsa buğz ederiz onu. Ama buğz ettığımız halde eğer o musalim ise, savaş açmamışsa ne yaparız? Ona hoş görü gösteririz. Bu akrabamız da olabilir. Babamız da olabilir. Aşiretimiz de olabilir. Bu farkı yoktur. Ama biz bu ibadeti yaşamamız lazım. Şafirleri buhz edeceğiz. Müşrikleri buhz edeceğiz. Ehli bid'eti buhz edeceğiz. Ehli masiyeti, günah işleyenleri buhz edeceğiz. Nelerini? O fiillerini. O fiillerini buhz etmek ibadettir, iman artmaktır. Etmesek ne olur? İmanımız eksilir. Evet. İslam ümmetine ve Müslümanlara karşı sorumluluklarının bilincinde olmamak. Bu da çok büyük bir, önemli bir meseledir. O da nedir? İnsan, sorumluluk almıyor. Yani kalbin sızlamıyor tabirca izise. Oturmuşsun işte ben namazımı kılıyorum. Tamam ben ne? Müslümanlar da. İşte Filistin'de Müslümanlar kesiliyor. Irak işgal oluyor. Afganistan işgal oluyor. Çeçenistan'da Müslümanları kesiyorlar. Eee her İslam ülkesinde Müslümanlar aziyat altında. Eee servetleri gidiyor. Bize bize e, zayıf bir ülke toplum yapmışlar. Bunları biz bize ne ya bizim ülkemiz iyi elhamdülillah benim evim iyidir, maaşım iyidir. Beni ilgilendirmez. Böyle bir Müslüman ne olur? İmanı ne olur? Zayıflıkta tavana vurur. Tavan mı? Tabana vurur. Dibe. Dibe vurur. Neden? Çünkü o ibadeti yaşamıyor. Ama ne yapacağız biz? He? La şuliyet sorumluluk hissedeceğiz sorumluluk nedir? Şimdi benim mesela bir bir kafir ülkesi bir Irak'ı işgal etti diyelim. Biz ne yapacağız? Elimizden gelip gidip orada da bir şey yapamıyoruz. Ne yapacağız? Azaful <gülüyor> iman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor en imanın zayıf noktası nedir? Dilinle, kalbinle inkar edersin. Elinle yapamıyorsan dilinle, dilinle yapamıyorsan kalbinle o da en zayıf iman noktasıdır. Yo, en azından biz yaptığımız ne yapacağız? Kalkıp dua edeceğiz. Mesela bugün de şimdi Libya halkı nerededir? Kaddafi'nin eee zındık olan Kaddafi'nin ney altındadır? Topu tifencinin altındadır. Eziliyorlar. Biz ne yaptık Libyalılar için? Ondan önce Irak'lılar için ne yaptık? Ne düşünürüz biz? He içimiz ezilmesi lazım. Nasıl ben bir kanser hastası hastalığına yakalanmışım. Ne yapıyorum? Gece gündüz kalkıp ağlarım, dua ediyorum. Aslında Ne zaman biz Müslümanlar için öyle bir dua ettik o zaman imanımız ne ular? Zirveye ular. İşte bugün de Libya'da mesela ne yapıyoruz biz? Ha tamam Allah yardım etsin olmuyor bu. Beş vakit nasıl yemeyi unutmuyorsun? Beş vakit namazda dua edeceksin bunlara. Nasıl su içmeyi unutmuyorsun? Onlara duaını unutmuyorsun. En azından kalkıp bunlar için dua edeceğiz. Elimizden bir şey gelmiyor şu anda. En azından dua edeceğiz. Bunu yaşayacağız. Bu işte nedir? Mesuliyettir. Her yerde. Gece namazında kalacaksın. 2-3 ayet namaz kıl. Hem kendin için hem bu ibadeti yaşa. Gözyaşıyla olarak için bir dua et. Bak Allah subhanahu aleyhi ve teala bilmezsin. Allah milyonda bir denem duasını kabul etse e, bu iş çözülür. Yeter ki sen söyle. Kabul etmese de o senin amelinde yazılıyor. Allah Teala diyor, kerimdir, öyle kerimdir ki, bir kul elini atsa dese ya Allah, Allah boş çevirmez onun elini. Muhakkak isticap eder. Yen ani eder. Yen başka zamanla çevirir. Yen ahirete çevirir. O hikmeti gereğidir. Ama muhakkak ya Allah diyelim, bunun karşılığı var. Bizim de diyor ki, fakir gelip kapını çalıyor. Allah rızası için, Allah versin diyoruz. Allah Teala'nın kitabında bu yazmıyor. Ya Allah dedi kulu isticab eder. Kafir de olsaydı. Bak işte kafirlere ne diyor ayette? Diyor. E denizde kaldığınızda boğulduğunuzda ne yapıyordunuz? Ciddi Allahu Teala'yı çağırdı. Allah sizi kurtardıktan sonra çift şey koşuyordunuz. Bak Allah kafirlere bile isticab eder. Yeter ki şey çağır. Ondan dolayı biz ne yapacağız? Biz bu sorumluluk altına gireceğiz. Bunun altına girmemiz şarttır. Bu bunu canlandıracağız, bunu yaşayacağız. Neyi sorumluluk? İşte vakit, Müslümanların mesela İslam ülkelerinde İslamiyeti yaşayamıyorlar. Çocuklarımız İslamiyeti yaşayamıyor. Okul yok İslamiyeti yaşayıp okulsular. Bunların hepsini dert etmemiz lazım. Değil mi ben ne yapabilirim? Sen her şeyi yapabilirsin. Her teşbiir nokta koysa ne olur? Bir kale olur. Her şey hiçbir şey yapacak. Sen bir bir deneyi nasayet edebilsen et. Bir tanesi kitap yazar, bir tanesi kitap basar. Bir tanesi ders verir, bir tanesi insanları getirir, bir tanesi para toplar, bir tanesi her şey yerinden bir şey yapsa. Biz mükellef değiliz arkadaşlar İslam devletini kurmakla. Çünkü biz bunu kulama kula konuşamayız. Bu Allah'ın emridir, istediği zaman kurulur. Biz mükellefiz. Allahu Teala'nın indinde İslam devletini kurmak için ne yaptın? Bu harcana kattın sen. Sen orada şey yapamasın, diyemezsin. Ben böyle yaptım ya Rabbi, böyle yaptım filan. Kiminle Rab bilaleminle kalbinden ne geçmişse odur. Ondan dolayı biz yapmamız lazım. Bunun üzerinde durmamız lazım. Allah subhanahu ve taala muvaffak etsin bizi. İmanımız bu artırır. Eğer böyle düşünmesek, sadece benim maaşımı, evimi, ülkemi, ne olur? İmanımız zayıf olur. Zayıf olur. Dibe uğrar. Ondan sonra Allah kurusun. İşte bu sebepler hepsi toplandığında insan bir hiç olur gider. Ondan sonra sen hasta oldun hastalık seni yakalar. Pardon zayıf oldun bedenin hastalık seni yakalar. Sen imanın zayıf oldu. Şeytan gelir senin istediği gibi oluyor. İpini şeytana teslim eder. Evet. Bugün de bu kadar. İnşallah diğer derslerde e, bu sebepleri işleriz. Ben gerçek Bu sebepler hepsini bir derste işleyecektik ama emekçi olmuyor. Diğer derslerde işleriz. Elhamdülillah Rabbil Alamin ve salatu vesselam ala seyyidil mursalin Nebiyina Muhammedin ve alih ve sahbihi ecmaîn. Evet sorular. Hocam şöyle Aslında bu 1 saat çok az oluyor ya. Şöyle hmm. rahatlat. Burada soru var. Hadi hoşam. Var mı soru? Evet. Diyor ki, Esselamu Aleyküm Arâhbâfullah. Ebûvâbin namazının vakti ve rekat sayıları hakkında farklı görüşler olduğunu öğrendik. Ebûvâbin namazı kuşluk vaktinde kılınır, vakti öğle namazının vaktinin girmesine 20 veya 40 dakika kadardır diye bir sohbette dinledik. Fakat biz akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınan 4 veya 6 rekatlık namaz olarak biliyorduk. Bu konuda tereddüt ve şüphede kaldık. Nasıl amel etmemiz gerek? Allah-u Teala razı olsun. Toparlayarak sorayım mı? Yo tamamdır. Avvabin namazından soruyor. Avvabin namazı, kuşluk namazı aynen namazın adıdır. Arabize'de Salatul Vuhah. Vuhah namazıdır. Bu da ne zaman başlar? Cünah, şey pardon, e, güneş. Çin-i zırak yerden e, üst, e, yükseldi. Bir de önle namazı eee tam güneş zeval ortaya gelmedikçe ondan da 10 10 15 dakka önceye kadar kaç rücuhattir 8 rücuhattir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 8 kılarmış. Çık kılabilirsin, 4 kılabilirsin, 6 kılabilirsin, 8 kılabilirsin. Bu arada ne zaman kıldım kılabilirsin bir mahsulü yoktur. Ama avabin namazı dedikleri eee akşamla yas arasında onun bir senedi yoktur. O Yani uyduruk bir şeydir. Sonradan dine eklenen bir meselelerdendir. Yani aslı yoktur onun. Evet, avabin namazı budur kardeş. Akşam namazıyla için eee akşam namazıyla yatsı namazının arasında hiçbir Resulullah'tan gelen sünnet yoktur. İllaki iki sünnet farzi farzın sünneti akşamın. Ondan sonra sünnet yoktur. Han namaz kılınabilir mi ondan sonra? Evet mutlak namaz kılabilirsin. İstediğin zaman, istediğin namazı kılabilirsin. Ama ben her akşam namazından sonra içir iç ak namaz kılacağım. Kendi kendine koysan bu da bir dert olur. Her ibadet öyledir. Her zaman zikir yapabilirsin. La ilahe illallah diyebilirsin. Salavat verebilirsin. Ama saatini, zamanını sen koyamazsın. Onu Resulullah koyar sallallahu aleyhi ve sellem. Koymuşsa onu amel edersin. Koymamışsa olmaz. Ama mutlak mesela ben diyorsun E şimdi içimden geldi 100 sefer bu saatte istiğfar edeyim. Ama yarın da aynı saatte 100 sefer istiğfar edeyim bu bidat olur. Halbuki istiğfar etmek teşvik etmiş Resulullah ama yerini zamanını koyamazsın. Koysan bidat olur. Evet. Son. Derdiğim muhterem şef, yeter namazında kunut duasını okumayı unutmak sehiv secdesini gerektiriyor mu? Şimdi bu tür namazında kunut duası şart değil. Anlatabildim mi? Kunut duası şart değil. Eğer sen kunut duasını niyetten girmişsen, unuttuysan evet gerektirir. Ama unutmamışsan, yani sen niyet niyetinde var kunut yapmayacaksın. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asasta vitirde kunut yapmamış. Sadece Ramazan'da yaparmış kunutu. On son 10-15 günden sonra. Bazen de yaparmış ama genelde yapmazymış. Ama yapsan da bir mahsuru yoktur. Nazileler de yaparmış. Müşkülat olarsan. Çünkü bir günde bizim müşkülatımız çoktur. E, düşman başımızdan e, gitmiyor. O zaman her zaman yapabilirsin. Ama bunu da ciğerden yapacağız. Yok be la adet gereği. Yapacağız. Ne dediğimizi anlayacağız. Duanı yapacağız. Niye kulu duası oluyor? E Allah'a dua ediyoruz. İcab etsin bize. Yok bize... Ee adet gereği yaparım. Hayır, ibadet gereği yapacağız. Evet. Eee diyor ki bizim e, devam ettiğimiz camide imam namazı güzel ve uzun kıldırıyor. Ve cami temiz, sıcak ve güzel. Ama yeni bulduğumuz camide imam hızlı kıldırıyor ve cami çok temiz değil. Ama caminin çevresinde kabir de yok. Ama ilkinde yani ilk söylediği camide Cami avlusunda sol tarafta kabir var. Hangisine devam etmek daha evla? Yani o temiz, sıcak, güzel dediğinin sol tarafında avlusunun sol tarafında kabir varmış hocam. Hangisine devam etmek daha evla? Vallahi temiz hedef değil. Hedef kabir olmasın. Hedef namaz eee tadil erkanla kılınsın. Huşû ile kılınsın. O zaman hangisi huşû ile kıldırır onun arkasında kılacağız. Kabir meselesine gelirken bunu defalarca çaktırdık. Eğer Kabir caminin avlusunda, bahçesinde oluyorsa kerahaten caizdir kılınır. Başka alternatifin yoksa. Ama kabir eee kıblenin tarafındaysa, aralarında duvar varsa aynen kerahaten kılınabilir. Eğer pencere varsa, pencereden kabri görüyorsan o camide namaz kılınmaz. Evet. Diyor ki tekfir nedir? Avamın bu konuyla ilgisi ne kadar olmalıdır? Allah size hayırla karşı versin. Yani bu, bu, bu bunu için ben 10 10 15 ders hazırlanmışım yapayım tekfirle ilgili. Ama tekfir şudur. Bir Müslümanı İslam dairesinden çifir dairesine götürmek lazım. Babanın, bu da bu ha? Avamın öldürsün olmalı ya yani. ya. Şimdi bu tekfir için neser nasıl bir katil bir tene yakalıyorsun. Diyorsun sen filan adamı katlettim. Bugün de mesela mahkemeye götürürsün. Buna yer yerinden oynuyor. Mesela bak İbrahim Tatlısesi bir tane suikast yaptı. Türkiye'den oynadı. E, savcılar, polisler adamı getirdiler. Şimdi mahkeme Allah bilir ne kadar sürer. E, kolay mı? Kolay değil. Bu dünya işinde fe kef sen adamı imandan çıkıra götürüyorsun. E bu mahkemes ter heyet ister. Bu bizim işimiz değil. Alimlerin iştiru tekfir işi. E avamın ne olacak? Avam tekfire bulaşmayacak ne yakından ne uzaktan. Avam ne yapacak? Avamın görevi içi şahsi tekfir edecek. Onu da tekfir etme seçen dizi kafir olur. O da nedir? 1. mahkeme kararı var. Mahkeme karar vermiş, filan adam kafirdir, onu tekfir edeceksin. Etmesen sen kafir olursun. O da çimdir alimlerin. İkincisi ikincisi nedir? Bilene küfrünü ilan etmiş. Yani adam diyor ben kafirim, ilan etmiş. İslam'la savaşıyor. İşi gücü Müslümanları yok etmeye çıkalkıyor. O kafirdir. Onu da tekfir etmesen sen kafir olursun. Tabii o da yerine göre tabii ne kadar cahilsin cahil değilsin. O da engeller kakana kadar. Evet. Eee hocam Allah ve Resulünü kabul eden bir kişi ölürse ona cenaze namazı kılmak olur mu? Soru mu behemdir? Yani, Allah ve Resulünü kabul yani. eden Arkadaşlar diyor Allah ve Resulünü kabul eden. Ya böyle soracaksın. Yani soru yanlıştır. Düz, düz, düzgün sorusu budur. Bu günde Bizim ülkede çok nüfusta musulmandır ama ne namaz kılıyor, ne amel ediyor, ne ibadet ediyor. Bunun hali nedir? Namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Yani eğer o adam o adam düz bir musulmanıysa namaz da kılmıyorsa ama derdi İslamiyet'ten uğraşmak değilse ha? öyle bir şey yok ise nefsine, şehvetine uymuş yani Allah-u Alem E bunun arkasıyla şefkat gereği namazı kılınır, dua edilir buna. İnşallah Allah affeder diyoruz bunu. Çünkü bu dalmıştır, gaflete gitmiştir. Ama bir tane sol kafası var. Yani şey kafası var. Nedir adı? Ateist kafası var diyelim. İnsan din düşmanlığı yapıyor. E bunun namaz kılsa bile namazı kılınmaz. Evet. E ee, hocam, eee Cehmîye mezhebine tabi olanlarla konuşulabilir mi? Önce bir cehmye nedir bize öğretsen bu Müslüman. Eee yani cehmye nereden bildim ben bu kadar ilim içindeyim cehmileri tanımıyorum ya. Biraz bilmek lazım cehmye nedir yani bir bilelim. Ondan sonra tabi oğlum sonra tabiiten ne kastediyorsun? Yok ta, yok cehmye mezhebine tabi olanlarla oturup konuşabilir miyiz? Onun. E sonra. tamam da nereden biliriz bunlar cehmiyedir? Yani cehmye nedir önce bir bilmemiz lazım. Anlatabildim mi? Yani bu bir bid'at fırkatıdır. Bunlara tabi olanlar, yani sor, soru yanlıştır. Soru şöyle soracaksın. Diyeceksin ehli bid'atten oturup kalkılır mı? Hayır, biz dedik ehli bid'atten uzak duracaksın. Çünkü onların şübhetleri var, insana işler. İster istemez, onun için uzak duracaksın. Onlardan ne alış, ne fikir alışverişi, ne kitablarını okursun, ne derslerini dinlersin, ne şahbetlerine gidersin. Bir yerde konuşurken müzik duyduğun gibi elin kulağına koyup geçeceksin. Bu yanlış mı? Ben kendimden çıkartmıyorum bunu. Bunu kim demiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müziği duyar çar elini kulağına koymuş. Büzük sesi bittiği zaman sonra açmış. Hasan Basri elini kulağına koymuş. Demiş siz otursanız ben kakarım. Bu bir kaidedir ehli sünnette. Bid'at ehlinden uzak duracağız. Evet. Ne zaman uzman adamlarımız oldu? Onlar olardan tartışmaya giderler. Onu da aleni yapmaz ehli sünnet hiçbir zaman. Evet. Ha biz kendimize güvenmiyoruz demekten değil. Biz kendimize şeytanın karşısında korkuyoruz, güvenmeriz. Odur meydan şeytana diyemeyiz. Çünkü o sinsidir. Ne yapacağız? Biz salih amel işleyeceğiz. Salih amellerimizden şeytana odur meydan deriz. Yoksa onların şübhetleriyle gidemeyiz. Onların da özel askerleri var. Ehli bid'at ile savaşan özel süvariler var. Ne zaman süvari oldun seni göndeririz. Camiye'ni yok edersin inşallah. Kardeş. İnşallah. Ee, hocam Nevruz Bayramı ile alakalı olarak pişirilen yemeklerde herhangi bir sakınca var mı? Evet. Nevruz Bayramı nedir arkadaşlar? Maalesef bir günde Nevruz Bayramı'dır. Bir gün müydü, dün müydü, yarın mıydı? Bir gün yani, müydü dün değil. Şey bugün değil. Dün yani neyse Nevruz Bayramı nedir arkadaşlar? Nevruz'da bayramı aslında İslam'la ilakası olmayan bir dindir. İslam bunu ikrar etmemiş. Hatta Hazret Ali'den rivayet var. Adını bile lafzetmemiş Hazret Ali. Yanlış lafzetmiş onu. Yani Nevruz sahabe'ler zamanı da var imiş bu. Çünkü bu asal, asıl asıl olan Nevruz Bayramı nereden geldi? Ateşperestlerden geldi. İran'ı açar çan Müslümanlar Mejüslerden geldi. Fars asıl olanlar meclüslerden geldi. Oların Ateş Perest bayramlarıdır. Yani onlar ata mejüsler ateşe tapıyorlar. Oların bir bayramıymış. Ondan sonra sahabeler bunu kesinlikle yok etmeye kalktılar. Ne zaman bu canlandı? İşte 600-700 sene önce, 800 sene önce yavaş yavaş, yerine göre 900 sene önce ne oldu bu? Yavaş yavaş fitillendi, yavaş o ay canlandı. Şeytanın vasıtasıyla bu oldu. Bugün de maalesef İslam devletleri bunu kabul ediyorlar, bayram diyorlar. Aslında bu bayram değil. Hatta alimler demiş, Nevruz'a katılan, Nevruz'a inanan, Nevruz'ta bayram eden çifre kadar insan cidar. En şiddetlisi de Molla Ali el-Karhi Hanefi meşhur alimdir. Diyor, "Nevruz gününde normal komşuna bir yumurta hediye etsen, desen al bu Nevruz münasebetiyle sana hediye," insan çahil olur diyor. Nevruz bizim bayramımız değil arkadaşlar. Ne Kürtlerin bayramıdır, ne Azerilerin bayramıdır, ne eee Asyalıların bayramıdır. Nevruz bayramı aslında Mecusların bayramıdır. Oradan kalmadır. Hatta bunların bir hikayeleri var. Kawl Haddad hikayesi. Kawl Haddad nedir? İşte bir demirciymiş. Ona zulmetmiş kral, ateş yakmış. Bu hepsi uydurmadır. Bunların hiçbir aslı yoktur. Asıl Nevruz nedir? Ataşer Paşa'nın bayramıdır. Nevruşa katılmak, o gün bayram etmek, kutlamak haramdır, caiz değil. Evet. Hocam yemekleri tabii ilinmez. Zaten haram olduğuna göre o bayramda o yerde ne olmuşsa ondan uzak duracaksın. Ses şeyi bastınız mı? Tabii tabii. Onu ben aldım. Tabii yeni değil, eskinin üzerine. Tamam olsun. Munson halleder. Tamam. Aslan olsun. <gülüyor> O, bu da bu sahanın sıvarisidir Musa kardeş. Evet. Diyor ki eee Sakalı Şerif ve Resullah'ın hırkası ile teberrük ederim. Onun Sakal Şerif bu Ramazan'da camilerde sakal yası. Evet, eğer sabit ise o Resullah'ın ise teberrük edilir. Resullah'ın sadece sadece İslam'da Resullah'ın E izine teberruk edilir. Onun haricinde hiç kimsenin izine teberruk edilmez. Eğer Hırka-i Şerif Resulullah'ın sakalı, şerif sakalı İstanbul'da olduğu Fatih'te bir camidedir ismindir İbu Hoca'nın. Hırka-i Şerif Camii. O camide atıyorlar Ramazanda. Eğer o Resulullah'ın gerçeği ise teberruk edilir evet. Çünkü sahabe teberruk ederdir. Resulullah yere tükürürken yere düşmezdi. Sahabeler alırlardı ellerinde o tükürüğü. Hazreti Muaviye tırnaklarını Resulullah'ın almıştır. Ölürken vasiyet etti gözümün içine koyun onları. Böyle Allah Teala'nın karşısına gelin bu günahım çok affedilir. Vesaire sahabeler Resulullah'ın işte bazı insanlar da diyorlar ya bu hırka şerif eee yen yani bu sakal bu tırnak ya yani Resulullah'ın bazı şeyleri uydurmadır. Hayır uydurmaşyon değil. Olabilir çünkü Resulullah'ın tükürüğü yere düşmedikçe bir tel sakalı bile sahabe onu gizliyordu. Bugüne kadar elimize gelir. Ey İstanbul'una getirdi onu. Bizim kardeşler zannediyorlar. Taklidi kapattık. Her şeyi kapatacağız. Hiçbir şey kabul etmeyeceğiz. Öyle değil ya. Akıl var, mantık var. Eee bir hangisi Muhammed mi Sirac'tı? Yavuz mu? Yok. Yavuz Mısır'a giderken eee Mısır'a eee Misraçtı. Mısır'da dediler bir bir deneyi getirdiler esir. Dediler işte bu halifedir. Abbasi halifedir. Sen nesin? Dedi ben halifeyim. İşte ben olmasam her şeyi ben ben Benim adım Loe oluyor yani. Zaten o zaman da halife gösterişlidir. Genelde ne vardır? Krallar vardı. Mısır kralı, Şam kralı vesaire. Sen ne izliyorsun halife dedi? Nereden halife oğlum? Var İstemen Resulullah'ın soy ailesinden. Abbasiyim dedi. Ondan sonra benim yanımda Resulullah'ın kılıcı var, hırka-i şerifi var, sakalı var. Alı Yavuzlardan. O zaman Yavuz zaten ondan önce Yavuz ne diyordu? Padişahlar, sultanlar kendilerine sultan diyorlar. Hiç böyle akıllarında yoktur hilafet mi lafet. Orada ne oldu Yavuz? Ondan sonra Osmanlılar dediler hilafet bize geçti. O zaman biz Müslümanların halifesi. Onu aldılar ya işte getirdiler buraya koydular. Yani onun için Topkapı Sarayı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili bazı şeyler var. Hırka-i Şerif Camisi'nde var vesaire. Bu uzak değil yani. Uzak değil. Evet. Bir mahsuru yoktur. Gidip teberrek edilebilir. Hocam diyor ki Resulullah Resulullah'ı rüyada gören sahabe olur mu? Onu gören gerçekten görmüştür diyor soruyu soran kişi. Resulullah'ı gören ne oluyor. Anlamadım. Yani rüyada Resulullah'ı gören sahabe olur mu? Sahabe? Çünkü, yani sahabe onu sahabe olur mu? Çünkü onu gerçekten gördü ya. Ha. Yok olmaz. Öyle olsaydı çok sahabeleri çıkardı yer üzerine. Olmaz. Resulullah'ı görmek büyük bir müjdedir. Resulullah'ı dünyada hakkıyla gören rüyada o müjdesini alsın inşallah sebet üzerine ölür. Ama Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem görmek kolay değil arkadaşlar. Çünkü bak bugün de her şey gelir diye Resulullah'ı gördüm. Deban nasıl bir şey? İşte öyle beyaz sakallarında çöyen başını bal sarığıdan sarmış. Böyle beyaz elbiseye girmiş. Hayır Resulullah'ın sıfatı öyle değil. Resulullah'ı görmek için Resulullah'ı tanımak lazım. Ben şimdi babamı rüyada gördüm. Nasıl gördüm? Tanıyorum babamı. Şimdi Muhammed kardeş bana dedi. Ben geldim Muhammed'e. Muhammed dedi bana senin babanı gördüm rüyada. Sen babamı tanıyor musun? Yok bir tane geldi dedi ben Abdullah'ın babasıyım. Cık, olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Beni gören hakkıyla görmüştür. Şeytan benim kılıfıma rüyada giremez. Ama benim babamın kılıfına girebilir. Beni nasihat eder babamın diliyle. Tamam mı? Bu olabilir ama Resulullah'ın kılıfına giremez. Eyidir biz nereden biliriz bu Resulullah'tı Resuladayım. E girece Resulullah'ı tanıyalım. E Resulullah'ın foto fotoğrafı olmadığı halde ne var? Avşafı var sünnet kitaplarında. Resulullah'ın bütün vasıfları hepsi yazılıdır. Onları okuyacağız. Resulullah'ın siması, şerif siması gözümüzün önünde aydınlandırır. Ondan sonra biz biliriz bu Resulullah'tır yoksa değil. Bunu da gören çok azdır. Cören de müjdeyi alsın. Ama gören sahaba olmaz. Evet. Şey, görüp de onu Resulullah diye algılayan yani işte diyelim rüyasında ben Resulullah'ı görüyorum diye düşünen yani işte görü sima, sima. yani simanı bilmesi lazım ki görsün yoksa nereden bilirsin yani on, olmaz diye olmaz evet amla diye de herkes hoşuna yani o saf. Hepsi bütün kitap sünnet kitaplarında Şemail Muhammediye babı var. Yani özel müstakil kitaplar var. Bütün kütüphalede de var, tisadede de var Resulullah'ın vasıfları oradan gidip bakacaksınız. Yeni de müstakil kitaplar var. İsterseniz de inşallah bir gün bir ders yaparız. Gerçek o çok zordur. Çünkü Arapça kelimeleri çok zordur, aûsuf zordur. Onu yani böyle kitaptan olmaz. Onu bir alimden alacaksın şifaten. Onun için bütün ölüm kardeşler ince ilim Cenni. kitaptan okuyanın peşine gitmeyin. Kim kitaptan size ders veriyorsa Yani çok sadık ise, kitap da düzgün ise, eee gene dikkat etmek lazım. Ama alimlerden alın, kitaptan okudan sizi onun ateşine sarılın. Evet, var mı sorunuz? Fayda bakımından küçük bir dipnot düşebilir miyim acaba? Evet. E İbn Hacer o İsabede zannediyorum. E sahabenin tarifini yaparken diyor ki onu hayatında gören Evet. Yani evet. evet. Tabii işte onun onun için olmaz, uya ilan olmaz. Hayatında gören sahabedir. Tatır sahabenin de tanımı budur. Onu hayatında gören sahabe nedir? Resulullah'a iman eden. He? Resulullah'ı gören, iman üzerine ölen sahabedir. Hocam soru çok ne yapalım? Şöyle var zamanımız. Bir de hepsi uzun. İnsanın evleneceği insanı seçmesi. Onun seçimi mi kader mi diye soruyorlar. İnsan mı? İnsanın evlenecek kişiyi seçmesi. He. E onun seçimi midir yoksa bir kader midir diye sorar. Her ikisidir. Nasıl? Güzel cevap değil mi? Evet. Her ikisidir. Nasıl her ikisidir? Baş espri yapmıyorum ben burada. Her ikisidir. Neden? Allah Subhanahu ve Taala dünyayı yaratmadan önce bilir. Mesela bu kardeşimiz soran mesela diyelim adı. Ahmet Tiradı. Ahmet Allah Teala Ahmed'i yaratmadan önce, dünyayı yeri göğü yaratmadan önce biliyor bir kulu yaratacak. Adı Ahmet'tir. O Cide Hadice'yi görecek, beğenecek, kendi iradesiyle Hadice'yi isteyecek. Bu noldur? Yani hem kendi iradesi var, istedi. Fiili yaptı. Hem de Allah'ın kaderi var. Ve mâ teşâûne illâ en yeşâ Allah. Allah sonuçta iradeyi koymuş ama o sana yani. seçim hakkı Aynı vermiş. Ay tercüme eder misiniz hocam? Allah dilemedikçe siz dilemezsiniz. He evet, Allah dilemedikçe siz dilemezsiniz. Dilemez. Çünkü Allah dünyayı yaratmış ama sana seçim hakkı vermiş. Ama sonuçta her şey Allah'ın kontrol altındadır. O da nedir? Allah dünyayı yaratmış, sonunu biliyor. Seni yaratmadan önce ne seçeceksin onu biliyor. Kötü yol, iyi yol seçim hakkı da vermiş sana. Seçtikten sonra da biliyor. Ondan dolayı her şey Allah'ın kontrol altındadır. Evet. Hocam haram yiyecekler de rızık mıdır? Rızık değildir desek bir mahsuru var mı? Anlamadım haram şu an. Haram yiyecekler de bir rızık mıdır? Yok, rızık her zaman helal yerden olur. Olur mu ya? Allah haram mı veriyor? Rızkımızı kim veriyor Allah? Ben haram yiyin buna rızık söyleyim. Nasıl bir saçma bir şey. Yani Allah'a nispet ne yapıyorsun? Haramı yapıyorsun. Haşa ve kef. Allah hiçbir zaman Bu kader-i imandan da bir şerttir. Allah'a şer nispet olunmaz. Kötü şey Allah'a nispet olunmaz. Bak Hıdır Aleyhisselam ne yaptı? Hıdır Aleyhisselam Hazreti Musa'nın Hıdır'ı. O da peygamberdir. Racih. Görüşe göre Hıdır da peygamberdir. Ne diyor Hıdır Aleyhisselam? Üç tane biri cemiyi deldi. Sonra çocuğu öldürdüler. E sonra duvarı kalktılar. Ne dedi? Cemiyi delirken ben deldim dedi. Çünkü delmek kötü bir şeydir, zararlıdır. Allah nispet etmedi. Diğer şeyleri eee bir duvarı Allah'a nispet etti. Çünkü bu güzel bir şeydir. Eee şeyi de e, çocuğu öldürmeki de kendisine nispet etti Allahu alem. Orada neden cem'i şeklinde dedi? Cem'i nedir? Toplu şekilde. Yani azamet diliyle konuştu. O da peygamber olduğu için. Bu da bir delildir Hızır'ın peygamber olduğunu. Evet, şer Allah Teala'ya nispet olunmaz. Hocam, evet. Bazı derslerimizde eee o mesela inkılap tarihi gibi derslerde laikliğe savunmadan dersi geçemiyoruz veya bu veya bu benzeri konularda hocalarımız mesela materyalisttir. Yani sen zor, zorunluysan dersin kaderi cevap vereceksin. Eee gönülden söylemeyeceksin, eklemeyeceksin kurtanacak halde öleceksin evet. Evet, ihtiyaç gereği. Başka var mı? Sen önemli soruları sor, çok yüce sorular. Eee, Allah insana günahı kader olarak yazar mı yoksa o günahı işlemek insanın iradesinde mi? Aynen birinci soruyla ilgilidir. Bu adın setmeyle ilgili. Allah hiçbir zaman şerr'i emretmez, şerr'i sevmez. Şerre ceza verir, mükafat vermez. Anatabildin mi? Ondan dolayı Allah-u Teala şerri emretmez. Emretmediği için de Allah-u Teala o şerri yazmaz senin üzerine. O şerri sen kendin, kendi iradanla seçeceksin. Ama Allah seni yaratmadan önce bilir şerri seçeceksin. Seni cennetlik, cehennemlik ondan dolayı yazmış. Evet, kimse hicret demesin. Allah-u Teala dünyayı yaratmadan önce cennet ehlini, cehennem ehlini yaratmış. Biz biliriz el-i sünnetin itikadı budur. E benim ne suçum var? Hayır. Senin suçun şudur. Allah seçim hakkı vermiş. Kötüyü kullanıyorsun. Suçun odur senin. Evet. Ee, hocam zina ne diyor? Ör, hocam örneğin zina veya içki içme düşüncesini de bize yaratan Allah mıdır? Ne uzu billah. Nasıl bir laftır bu yani? Ee, Allah subhane ve teala dedik. Hayra emreder, şerden nehy eder. Bu şerri bize öğreten iblistir. Şeytandır. Şeyatın il cin vel insir. Onun e, ordusudur. Bize emreder. Allah-u Teala tam tersine hayri, itaati, doğru yolu emreder bize peygamberleri vasıtasıyla. Kim onu tutsa cennete gider. Haşa ve kefa. Allah'a nispet edilmez. Hiçbir şer Allah'a nispet edilmez. Zannedersem başka soru yok. Hani dedim çok soru var. Yoksa hocam. atlatıyorsun onu. Çetrefilli soruları sor. Bu soruların cevabı var. Böyle çetrefilli soru cevabı olmuyor piyese de o soruları sor. Yok yok hocam atlatmıyorum da hızlı hızlı cevap verdiğiniz geçti. Gerçi şimdi özeli açtım. Teberbük nedir? Onu sormuş zaten. Sonra diyor ki Şakalı Şerif teberruk sormuş. sormuşsa şeydi. Musa sormuşuz. Çok merak etmişti galiba. Evet, Özel bir ders istiyor o. He ders onda yaparız. Ha bunları özelden sormuşlar. Ee, ana sayfayı da sormuşlar zaten. Hı? Evet. Ya bu şiir ilahi dedikleri şey eee devamımız. Şimdi neredeyiz acaba? Evet. Dışarı bir kadın görünce şahide bir baktım 3 gün saçımızdan çıkmıyorsa bunun nasıl korunur ki yani? bakmayacaksın kadına bakma Allah Teala ayette diyor diye müminlere gözlerini indirsinler diye kadınlara gözlerini indirsinler. Ya yani ne yapacaksın? Zordur. Zordur. Ama yapacaksın. Ne yapacaksın? Cennet kolay mı arkadaş? Zordur. Kadın geldi karşısına uzaktan bile gözün battı vaktin bir kadın a hem de güzel. Kendini kontrol et kendine mücadele et diye ben hodur meydana dü kendi kendine. Başını kaldırmayacağım. Gitsin. Gitti ondan sonra o oh, sen çibiş şey olmamış. Sen kazandın, şeytan küçüldü. Ama sen dedin yapamam. En son bir göz çınarıyla böyle bir hırsızlık yaptın. Şeytan orada zil takıp göbeğe atar. Televizyon bakmayacaksın. Bu da kolay değil arkadaşlar. Kolay değil. Erkek adam lazım. İmanlı adam lazım. İmanın olduğu, evet olmadığı erçeğe benzer bir şeysin o zaman. Hocam ben zaten mesela bakmıyoruz ama mesela bazen öyle bir görüntü oluyor ki bayanlarda. Yani bir de ya yanlış da bakmıyor. Ya şimdi arkadaşlar biz tabi İstanbul'da şimdi git Mekke'de yaşa, Medine'de yaşa, yani başka Arab ülkelerinde muhafazakar ülkelerde, köylerde yaşa. Tabi kadın görmüyoruz, görürsen mesela bizim köylere git. Bizim çöllerde kadınlar mesela başları bağlı, şalvar giymişler. Yani şehveti kabarandan bir şey görmüyorsun. Bu iyidir elhamdülillah nimettir. Ama bugün bizim burada geliyorsun. Eee kadınlarımız Allah kullusun öyle giyim giymişli ki ben hatırlıyorum bak 25 23 sene önce. 23 sene önce bir taksi şoföründen havalimanına gidiyordum. Bahsettir işte fitneden adam 60 yaşında aklı selim bir adamdı. Ya dedi hücum inen çiçeğin bir kız dedi genç bir kız. O 10 23 24 yaşında. Baktım taksi durağında geldi bana sığındı. Amca dedi beni koru. Baktım iki tane ordan zebeller bunu peşine takılmışlar. He? Bizi gördü. Onlar gittiler. Dedim kızım nedir ya dedi bunlar bana sataşıyorlar falan yapıyorlar. Korktum buralardan. Ya dedi kızım ben 25 senedir evliyim. He? 25 senedir evliyim. Hanımın o özel odada senin gibi bu halde görmedim. <gülüyor> e sen bu halde çıkarcan tabii taşı yerinden oynatırsın. Elçilikte o da var yani. Anlatabildim mi? Bizim işimiz zor ama zor oldukça da ecrimiz de çok. Ehudur meydan. Yani o kadınlar zaten Allahu Subhanahu ve Teala ne diyor? E Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor, cehenneme baktım. Birçoğu kadınlardır. Niye? Niye soruyorlar? Dün nimeti küfredir. Kadın öyledir. Yani ne yapsam ana her yer ben bir şey görmedim. Ayrıca kadın laubali devrenir. Zennetmez oradan günah alır. Ama kadın yerdiği yerde istediği gibi günah bol bol toplar üzerine. Erçek öyle değil. Ama kadın çok tehlikelidir. Allah kadını erçek için fitne yaratmış. Bunu bilmemiz lazım. Bunu erçeklerden önce kadınlar fıkhı etmesi lazım. Kendisi fitne olduğu için o zaman o fitneyi kapatmak lazım. Şimdi elektrikte ne var? İki tane kablo alıyorum. Biri elektrik o birisi nedir? Topraklama. Yani biri artı biri eksi. Bu cisim birbirini görse ne olur? Sigorta atar. E ne yapmış bunu icat eden? Kapatmış. Plastikten cisim birbirine yaklaşsa bile birbirlerini görmüyorlar. Ya Allah Teala ne yapmış? Artıyı da eksiyi kapatmış. Kadını kapatmış, topeden dırnağından sigorta atmasın. İşte bir günde sigortalar atıyor. Neden artıyor? Çünkü karşı taraf açılmış. Ne mi alıyorsun? Onun için bizim işimiz çok zordur arkadaşlar. Ne kadar desen zordur. Mayın tarlasında yaşıyoruz. Her adımımız dikkatli atmasak patlar hayatımıza mal olur. E biz her günde kaç tane mayın patlatıyoruz? Onun için patlatmayacaksın kadınlara bakmayacaksın. Elinden geldiğince tutacaksın. İstigfar edeceksin. Bir de bunun ilacı en büyük ilacı Allah'la sadık olduktan sonra ne yapacaksın? Dua edeceksin. Kendine olması olmazın yapacaksın duası. Duası nedir? Ya Rabbi beni bana enni bana i'anet ile, beni yardım ile, gaddül basırda gözümü yummada. Beni yardım edeceksin. Bu çok önemlidir. Dua edeceksin. Allah dedi kulun elin boş çevirmez. Çevirmemesi için dua edeceğiz. Şeyh Salih Havat bunun hakkında bir dua söylemiş daha hocam. Allahumme emla qalbi muhabbeten lek ve iqbalen aleke. Tabii yani bütün dualar olur. Evet yani. Yeter ki sadık gönlünden çıksın ağlayarak isteyeceksin Allah Teala'dan. Allah Teala kulunu hissetsin karşısında sadıktır. İnan ki melek gibu uça da bilir. E nerede olsa sadakat Allah yardım etsin hepimize. Amin. Diyor ki selamünaleyküm. Eee şeyh ben Hasan Hüseyin. Başta ben, Abdullah. <gülüyor> memnun olduk Hasan Hüseyin kaçak. Bugün gelmedi ya oradan. Evet. Dikti hocam şu an. Diyor ki eee başta Abdullah Hoca'ya ve oradaki tüm arkadaşlara selam. Aleyküm Seliks. Seliks'ten diyan ne? Seliks'ten şeklinde nickle girmiş. Eee diyor ki bir kardeşimiz diyor ki ona mesela selamünaleyküm Avrupa'daki Müslümanlara Bir nasihat edebilir mi Abdullah Hoca? Şurada bir dipnot düşeyim. Soran kişi eee bayan bir kardeş. O yüzden o paralelde nasihat ederseniz inşallah aynı. Vallahi Avrupa'daki kardeşlere nasihatim ne olacak? Kendimize aynı. Biz de Avrupa'dan fark etmiyoruz. Yani bugün de İstanbul'da yaşayan Avrupa'dan çok fark etmiyor. Yani onlara nasihat kendimize nasihat, kendimize nasihat, onlara nasihat aynıdır. Önemli olan nedir? Allah-u Teala'yı da sadık olmamız lazım. Sadık nasıl olur? Ciddi bir şekilde Allah rızası için çalışacağız. Biz Allah'ı görmüyorsak Allah-u Teala bizi görüyor. Böyle çalışmamız lazım. İşte böyle çalışmamız için kendimizi mayın tarlasında yürü yürüyoruz. Yürüyüş gibi hissetmemiz lazım. Her adımımızı dikkatle atmasak mayına basarız, patlar hayatımıza mal olur. Ama... Allah yardım etsin Avrupa'daki kardeşlere. Bizden işleri daha zordur. Yani biz çıkıyoruz sokaka, Müslümanlara selam veriyoruz, camilerimiz var, gidiyoruz, lokantalara giriyoruz. E yani fitne fasad Avrupa gibi yine değil elhamdülillah. İnne şer, inne bazı şerr ehven min ba'z. Bazı şer bazdan daha azdır. Ama sonuçta burada da fitne var, orada da var. Oradaki evet daha zordur. Onu biliyoruz. Yani biz burada çıksak çok fark ediyor. Orada çok barbat bir yerdir. Ama onun onun yanında insanlar Allah'tan sadık olduklarını olsalar inancı her şey çözülür. Bir de dediğim gibi doğa, doğa. Bir de Allah Teala'nın sınırlarını aşmamaya çalışmamız lazım. Özellikle kadınlarımıza yani en büyük nasihatimiz kendimize ve kadınlarımıza bu kadın Allah Teala kadını Erkeği kadınla iptile etmiş, fitne yaratmış. Kadın fitnedir bir ara erkek için. Onun için kendisi melzeme ne kendisi melzeme olsun ne kendisini fitneye malzeme yapsın. Yani şimdi kadın eee giyim kuşağını bilmiyorsa hem kendisi o cehennemin odunu oluyor hem de başkalarını cehennemde yarmaya vesile oluyor. Ondan dolayı bir tanesi eskiden bir tanesi bak eskiden ne kadar imanlıymış. Bir tacirin çok işi düzgün gidiyormuş. Çok salih insanıymış. Her şey iyi tamam. Bürcün hanımı diğer ben bakayım. Eee bunu deneyeyim. Bu ne kadar bu şeydir? Eee iman meselesi, şey meselesi doğrudur filan. Kadın da çok muhteşem bir kadındır. Bele Erkek serçe diyerler görmez onu. Böyle bir şeydir. Şimdi ne yapar bu kadın? Bir gün kapıdan sucu gelir. Eskiden de su getirirmişler. Sucu gelir. Kapının eskiden kapıların anahtarları çok büyükymüş böyle. Kapının bu serçe parmağını kapının o anahtarı yerinden çıkartır böyle. Şeye şey döner oluyor. Ne kadar döner? Bu tırnağının yerini kadar, o kadar parmağını döner kadını. Bir ay bu adamın rızkı çam olur. Anlatabildim mi? Hecir ya Rabbi istigfar eder. Ben ne yaptım onda hanım ona diye işte hemen böyle bir iş yaptım. Evet şimdi anladım ne kadar bu önemli meseleymiş. Ondan dolayı arkadaşlar bu kadın meselesi çok önemlidir. Biz sabredeceğiz. Kadınları kadın kadın kadınlarımıza nasihat edeceğiz. Bir de kadın sıfırdan yetişmez. Biz yetiştireceğiz. Çocukluktan kızlarımızı yetiştireceğiz. Allah korkusuyla, namaz sevgisiyle, Allah sevgisiyle, Resulullah sevgisiyle, heşmetle yetiştireceğiz. Çaba vereceğiz. Evet, normal bir babadan istenecek 10 ise biz 1000 vereceğiz arkadaşlar. Biz musulman olduğumuz için görevimiz çok büyüktür. Normal insan geliyor işinden evine, işte evde çocuk, işte yapma, öyle gitme, bu kötüdür, bu iyidir. O kadar. Ama biz ne yapacağız? Biz akıntının tersine gidiyoruz. Bizim sokak tersimizedir. Okullar tersimizedir. Medya tersimizedir. Bütün toplum bizim zıddımıza çalışıyor. Biz akıntının tersine gidiyoruz. Akıntı da böyle değil. Şelale gibi üzerimize geliyor. Onun için biz gece gündüz çaba göstereceğiz. Bu hayat kısadır, değmez. Çok kendimizi vermeyelim hayata dediği gibi hayatta 80-90 sene yaşayacağız. Onun için biz kendimizden sonra kendimiz için de yatırım yapmak için çocuklarımızı yetiştireceğiz. Erkek vakts kadın. Onun için kadınlardan, Müslümanlardan Avrupa'da eee en büyük nimet nedir? Dinlerine sarılıp yaşamaları lazım. Evet. Allah hepimizi hidayetine sibetsin. Son soruları alalım hocam. Son sorularımı alayım. Evet. Allah'a kadim dememiz doğru olur mu? Allah'a Allahu Subhanahu ve Teala'ya kadim dememiz doğru olur mu? Doğru olmaz. Alimler buna karşı gelmişler. Çünkü kadim Allah Taala'nın bütün isim, vasıfları sünnette, yani kitapta geçmiştir. Kadim diye öyle bir şeyle Resulullah kullanmıştır, ne sahabe kullanmıştır, kullanmamışlar. Kadim nedir? Eski. Ama manü olarak da kadim Allah Subhanahu ve Teala'ya oturmaz bu sıfat. Çünkü eski nedir? Bir şeyin yeniymiş, sonradan eskilmiş. Ve Allah Teala eskilir mi haşa? Ama bunu diyenler de bunu diyenler alimlerimiz de şeym imam Tahavi de bunu kullanmış. Böyük imamımızdır bizim. Ona akidede tabiigiz. Bunu kullanmış ama bu ne de ne ederler eder. Allah Subhanahu taala diyor ki bize, uyandırıyor bizi. Bir insan ne kadar alim oluyorsa, ne kadar ehli takva oluyorsa, sakın ona aldanmayın. O masum olamaz anlatabildim hata yapabilir muarrızdır hataya onun için burada çor çoruna taklidi Allah subhanahu teala bize bir gösteriyor imam tahavini kadar büyüse ama demek ki bu şeyler iş, gaflete gelmiş kadim demesi doğru değil lafız dolaylı olarak mana olarak da biz Allah subhanahu teala kadim demez çünkü Allah, bu Resulullah'tan rivayet olmamış ama bunlar aynı niyetle kullanmışlar kadim demişler yani en önce ezeli e ama ezeli var mesela Ezelî Arapçada daha belagatlidir. Ezelî yani hiç yani başlangıcı olmadan ebed her zaman var imiş diye. Evet. Hocam daha sorular var. Ne yapalım? Ne var? Ön önemli bir çitinden dal tamam. Eee Yemen hakkında soruyorlar. Ondan sonra eee Yemen Yemen hakkında neyi soruyorlar? Yani Yok ya, Yemen Yemen'de de her yerde bak şimdi bu şey bitti. Bu dedik biz hmm. geçen derste de dedik bu konularla ilgili. Bu eee 60 dönem eee Cumhuriyet Arap ülkelerinde cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyet timbaşındacılar sistemi batale getirmişti. Bu dönem bitti, yeni bir dönem başlayacak. Onun için Yemen, Arabistan hepsi sıradadır. Hepsi ya teker teker düşer. Anlatabildim mi? Ha, şimdi mesela Hüsnü Mubarak'tan Ali Abdullah Saleh bir mi? Bir değil. Zeynel Abdin bir mi? Bir değil. Zeynel Abdil Allah'ın bir zındığıdır. Kezze fi zındıktır. Mubarak zındıktır. Ama Ali Abdullah Saleh zındıktır ama hafifstir. Neden? İslam'la savaşmıyordu. Camiler var, medreseler var, ehvandır. Bazı şer, bazı zennin ehvandır. Cahfiller de öyledir. Bazı bazında nehvandır. Cahfiller cehennemde de böyle derece dereke derekedirekedir. En alta dedik münafıklar var. Ateşte de şey yanar. Ali Abdullah Saleh Yemen Yemen hacimi bunlara göre iyidir yani etini yer kemiğini kırmaz ama ama başkaları var Bahreyn mesela Bahreyn'i biz desteklemiyoruz neden desteklemiyoruz çünkü rafiziler orada başa geçecekler onlar daha tehlikelidir anlatabildim mi yani Bahreyn zındıkı ise bile Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor ise bile ama en azından rafizi değil rafizi bizim bizde ne kemiç bırakır ne din bırakır her şeyi bozar Anlatta bir suç hükümetiyle ölçtüğün bu arada ki bir tutamazsın. Bir kuvvet hükümetiyle eee suudu bir tutamazsın. Bir suç kuvvetle Yemen'i Katar'a bir tutamazsın. Her birisinin ayrı ayrı basamakları var. Ama bunlar nedir? Bunlar hepsi değişilecek. Hiç çaresi yoktur. Hiç çaresi yoktur. Artık o moda geçti. Belki 1 sene sonra, belki 3 sene sonra değişilecek. Hepsi değişilecek. Bak Suriye'de bugün Suriye'de de bir tagutçi sistem var. O da değişilecek. Ne kadar adam demirden tutmuşsa, demir pençeyle tutmuşsa Hüsnü Mubarrak gibi değildi. Hüsnü Mubarrak en çok 17 gün çabretti. Bunlar da olur yavaş yavaş, hepsi olur. Son son. Bizim görevimiz nedir? Biz doğa edeceğiz. Allah kurtarsın, demokrasi getirsin değil. Ha, demokrasi gelse bizim için bunlardan iyidir. Ama bizim doğamız değil. Allah bizi hepsini kurtarsın. Biz basamak basamak istemiyoruz. Ama o Allah'ın iradası olur. Ama biz ne diyoruz? Allah bizi bu çifir, tağut sisteminden kurtarsın, İslam sistemini istiyoruz. Ama bu gelmiyor birden. Basamak basamak gelirse evet, bazı bazısından şer ehvendir. Dediğimiz gibi. Yani şimdi bize deseydiler, Hüsnü Mübarek gitsin, Ali Abdullah Salih gibi bir adam gelsin bir sürüde. Yine kabul ederdik. Ha? Yani şimdi mesela Tayyip var başımızda. Bir de ondan önce Ecevit vardır. Hangisi iyidir bizim için? Ecevit İmam Matipleri kapattı, Başörtüsünü açtı ama Tayyip'i pula serbest bıraktı. Biz Tayyip isteriz. Tayyip'ten bir tane daha iyi gelsin. Tayyip'e bu sefer oy vermeyiz. O bir'sine oy veririz. Ama bizim hedefimiz Tayyip değil. AK Parti değil. Bizim hedefimiz İslam ülkümü. Ama bu zamanla ister. Zaman üstüyor. Kocam son soru. İnsan duasıyla bir saniye. İnsan duasıyla kötü olacak şeyleri değiştirebilir mi? Dua ile kötüleri değiştirebilir misin? Nasıl? Şeyleri yani değiştirebilir. Tabii tabii. Dua, dua, dua çok önemli bir karakter. Dua ile her şey değişilir. Dua edeceksin, canı gönülden Allahu Teala'ya dua edeceksin. İster kendin ister başkası için değişilir. Değişmese de en azından senin eee terazinde, hesabında eee yazılıyor. Ecri var onun. Allahu alemsallahu aleyhi ve sen hamd. İyi akşamlar. <gülüyor> Sorularınız